2008 Salt Post Productions You understand? Deepala This is how we're dropping it Turkish style Yeah yeah <gülüyor> Biri yetmez, ikincisi olsun İki yetmez, üçüncüsü olsun Hepsi de bile bile gelir eğlence Oh, Yarın partisi bu, ortam kopar örtko Gang bang boom Etek altı, sulu ve de mutlu Yeşilimi verin kafam güzel olsun Yedi buçuk insana kapmak olsun. Parçamı dinle, kalcanı çal, vaktimi harcama, beni parçala, gece bitmez, bitse de ben bitmem. Anladın mı? Ya. Beni vurun, suçluyum ben. Kelapçelerle prangalarla balık alamam ben. Beni vurun, suçluyum ben. Kelapçelerle prangalarla balık alamam ben. Hey. Eyo eyo, piyasaya haber verin. Eyo eyo, kaldırı felleri beni takip edin. Eyo, eyo. Eyo e Eyo, için bana kaldı gelin. Eyo e piyasaya haber verin. Eyo felleri e beni takip edin. Eyo e enerjiyi geri verin. E -o, e -o. için bana kaldı gelin. Üçü yetmez, dördüncüsü olsun. Dert yetmez Beşincisi gelsin <gülüyor> Kim bilir belki de derdimi kesmez Yine denemek gelir içimden herkes Başlayıp hareketi kaliteyi görsün oh, oh, oh, oh. Yeşilimi ver Zaman hemen dursun Balın yok kilince olsun. olsun Maksat gecenin tadını çıkarmak Şansın varsa sıradaki sensin Herkes gelsin tek tek bendeki istek Oh bitemez no Beni vurun suçluyum ben Kelapçelerle prangalarla balık alamam ben Beni vurun suçlu lalala bala kalamam ben eyo eyo piyasaya haber verin eyo eyo kaldır elleri beni takip edin eyo eyo enerjiyi geri verin eyo eyo sarman için bana kaldı gelin eyo eyo piyasaya haber verin eyo eyo kaldır elleri beni takip edin eyo eyo enerjiyi geri verin eyo eyo sarman için bana kaldı gelin parti bitti Duman dumanı Sen dedim, ey bu gecenin de sonuna geldik. Oh, oh, oh, oh. Hey. Şarkı bitti, vakit doldu. Benden bu kadar yoluma koyuldum. Sen kal dedim, elveda dedim. Sade de geldik, hanımefendi sana bye bay dedim. Beni vurun suçluyum ben. Lelelele, prangalarla balık alamam ben. Beni suçluyum ben celecelerle pangalarla balık alamam ben Halo. eyo eyo piyasaya haber verin eyo eyo galdır feller beni takip edin eyo eyo enerjiyi geri verin eyo eyo sarman için bana kadar gelin eyo eyo piyasaya haber verin